Şimdi rahmetli Buruş'la bugün kahvede oturuyoruz. Kendisi bir spor arabası var, yaş arabası var. Rahmetli oynuyor, e, oturuyoruz. Onun bir arabası var, yarış arabası. Hele mevzu açıldı. Dedim ne var dedi, dedim ben sana 100, 180 kilometre sürat veriyorum, 2 dakikada sana avans veriyorum, sen 180 git ben koşarak senden geleceğim. Olur musun, olur musun sen ne diyorsun, sen ne diyorsun, kardeşim ben sana bunu diyorum, Buyurun. Adam baktı, Rücni baktı bana, ya Rişi, nasıl benden koşacaksın 180 kilometreden, bana 2 dakikada avans veriyorsun, Buyurun kardeşim dedim. Hayol dedim, devam et, bu da bastı, bu bastı, bir bastı ki ben penceredeyim. Ben bunu bir tane çaldım, ensensine tamam mı? Rahmetli dedim, nasıl? Ahmet dedi, seninle ulaşılmaz ya dedi, sen nasıl adamsın ya dedi. Yüz gidiyorum sen, nasıl benden koşuyorsun, pencereden geldin beni es esneme vurdun ya. Seninle ulaşılmaz kardeşim ya. Ama rahmetli vuracağım, iyi adamdı. Allah sana yani, yerini şey etsin, güzel bir arkadaştı. Neşeliydi, brüştü, neşeliydi, güzeldi. Bir adam baktı ki ben pencerenin önündeyim, ensensine bir tane vurdum. Ya. Teslim ben sana teslim kardeşim teslim ben sana uğraşılmasa ya dedi ama rahmetli çok güzel bir ama Çinliydi en iyi adam dedi çok güzel bir, neşeli bir adamdı Çinliydi Japon miydi Çinli miydi Japon miydi bilmiyorum ama güzel adam Allah rahmet eylesin.